Bismillahirrahmanirrahim بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا إن يشاء الله الأول والآخر الظاهر والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi ağuzu bık minha mazat al-shayatin ve ağuzu bık arabeyi yahzur. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Allah, fakrul minha fikin. Allah, fakrul minha fikin. Allah, fakrul minha fikin. Allah, fakrul minha fikin. Allah, Hecr suresinden devam ediyoruz. Hecr suresi 34. ayeti kerime buraları okuduk. Buradan devam ettirelim. İnsanoğlu imtihan içerisindedir. Allah Celle Celaluhu insanlarla beraber Göremediğimiz cinler alemi ve şeytan var, onlar da mükelleftir, sorumludur ve yaptıklarının karşılığını cinlerden iman edenler var, cennete gidecekler. İnkar edenler de cehenneme gidecekler. Yani insanların da iman edenleri cennete gider, inkar edenleri ve Allah'a asi olanların da akıbeti cezaları cehennem olacaktır. Şeytan aleyhillâne dedi ki Rabbimiz ona meleklere secde et ya meleklere secde etmekle emir olunduğunda melekler secde ettiler. Şeytan secde etmedi. Bunu uzun uzun konuştuk. Adem aleyhisselama secde edilmesi hususunda melekler kabul ettiler. Yani Allah'ın yarattığını tasdik etmiş oldular, Allah'a secde ettiler. Şeytan secde etmedi. Yani ey Allah'ım senin yaptığın doğru değil, ben daha hayırlıyım dedi. Bir önceki tefsirde uzun uzun bunları konuştuk. Buna sucude inhina denir, yani saygı, boyun eğmek. Allah'ım yaptığını kabul ediyorum. Melekler kabul etmiş oldular. İman ehli melekler gibidir. Yani Allah Celle Celaluhu neyi emretmişse onu tasdik eder. Aklına veyahut da nefsine uymasa da akıl her doğruyu net göremeyebilir. Her yanlışı da göremeyebilir. Yani akıl bazen nefisle bulanırsa bu sefer doğruyu yanlış görür, yanlışı doğru görebilir. Buradaki mesele Allah Celle Celaluhu'nun hükmüne razı olmaktır. Şeytan Aleyhi burada ne yaptı? Allah'a, Allah Celle Celaluhu'na itiraz etti ve Rabbimize sen yanlış karar veriyorsun. O topraktan yaratıldığı çamurdan, ben ise ateşten daha hayırlıyım, daha üstünüm demeye getirdi. Halbuki yaratan Allah... Allah Celle Celaluhu'na akıl öğretmeye kalkıştı. Eba ve stekbara ve kâne kafirin baş kaldırdı, kibir yaptı ve kafirlerden oldu. Melekler de dediler ki, Ya Rabbim sen ne istersen biz yaparız, senin dediğini ve yaptığını da kabul ederiz. İman ehline baktığımız zaman bu haram haramdır, bu helal helaldir. İtiraz etmez, tasdik eder, Allah'a secdesini yapar, Allah'ın hükmünü kabul eder. Mevla Teala de şeytana dedi ki Kale çık min ha o meleklerin arasından ve bu yedi kat zamanın fevkindeki bu yerinden tar edildin. Fe inneke muhakkak ki sen racîm hovuldun. Efendim taşlan yani taş atılmış çünkü festerakassem' ayet-i kerimeler açıklar bunu. Ondan hırsızlık yapmak isterler göğe çıktıktan. fe etbe şiha bin sâkib. Bir yıldız onları yakar öldürür. Ve inne aleyke la'ne muhakkak ki senin üzerinde lanet vardır. İlâ yevmi kıyamete kadar. Ve inne muhakkak ki aleyke senin üzerindedir. El lanet lanet. İlâ yevmi kıyamete kadar. Kıyamete kadar lanet. Lanet nedir? Allah Celle Celaluhuna kulluk yapamamak. Yani bir insana efendim lanetin olup olmadığını nereden anlayacağız? Eğer o insan Allah'a kulluk yapamıyorsa yapmıyorsa efendim <gülüyor> Mevla Celle Celaluhu onu kendinden uzak tutuyor. Yani Allahü Teala kulunu kovmaz. Burada şeytanı Allah Celle Celaluhu kovmadı. Şeytan hadsizlik yaptı. Allah'a baş kaldırdı. Sonucu bu oldu. Yoksa bir kul Allah'a dönerse Mevla Celle Celalın kapıları açıktır. Halen Rabbi fe'anzurni ila yawmi bana kıyamete kadar müsaade et dedi kıyamete kadar. Buraları okuduk. Ancak özet yapıyorum. Alefe inneke minal muvvarin sana mühlet verildi ila yawmil vaktil ma'lum. Ma'lum yani kıyamet kopuncaya kadar, dirilinceye kadar değil. Şeytan burada fe'anzurni bana mühlet ver ila yawmi yubasun dirilinceye kadar. Yani ölüm anı Efendim kabir, ben bunları görmeyeyim. Direkt mahşer olsun. Efendim belki oralarda da yine e, hesap kitap işimiz kolay olur. Tövbe ederiz vesaire. Mahşere çıkarız. Evela buyurdu ki kıyamete kadar değil. Ya ölünceye kadar müsaade. Dünyanın sonu gelinceye kadar müsaade. Ve inneke minel munzarin sana mühlet verildi. İla Yeumil vaktil ma'lum ma'lum vakit yani kıyamet kopuncaya kadar. Kâle. 39. ayet Rabbim, ey Rabbim Bima egveyteni Bima şu şey ki egveyteni Sen beni azdırdın Sen beni haşa saptırdın Burada şeytan Araf suresinde de bu meseleyi uzun uzun inceledik orada Suçu haşa Allah'a atıyor Günümüzde mesela insanlar ne diyorlar Ne yapalım kaderim böyleymiş yani Allah bana bunu yazdı ben onun için bu günahları işliyorum yani suçlu Allah'tır haşa demeye getiriyor şeytanda ne diyor sen beni azdırdın yani dedin ki Adem'e secde et efendim ben de secde etmedim biliyordun zaten secde etmeyeceğimi ve ben de bu şekilde gavur oldu işte ondan dolayı benim suçum ne sen beni azdırdın. Aşağı aşağı. Şeytanla veya işte şeytanın yapısı inkarcı ve efendim İslam Dairesi'nin dışındaki gayrimüslimlerin efendim yapısına benziyor, inkarcıların durumuna benziyor. Ee, Müslüman olanların da yapısı La ilaha illalltu ki inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zlmln anfusnna ve ilm taaffirla na ve terhmnna, lna kounnna min al khasim. Rabbana ey Rabbi Adem Aleyhisselam dedi: Allahım biz kendimize zulmettik. Ve ilm taaffirla na ve terhmnna, sen bizi affetmez, merhamet etmezsen de ne koonumuz min oluruz. Burada Adem Aleyhisselam işlediği özelliğden dolayı zlmln anfusnna, kendi nefsimize zulmettik. Yani emrini yere düşürdük, biz yanlış yaptık. Biz bu hataya düştük kabul ediyorum sen bize ya Rabbim dedin ki bunu yapmayın bu ağaçtan yemeyin dedin dedin ya Rabbim kabul fakat biz nefsimize uyduk senin emrini efendim orada tutamadık bir hata yaptık bizlere affeyle ya Rabbim tele efendim onun tövbesini rabbihi kelimatin, aleyh. Allah tövbesini kabile tövbetahu diye tefsirlerde geçer. Tevbesini kabul etti, Mevla Celle Celaluhu onu Efendim mağfirun zümresine dahil, zaten peygamberlerde günah yoktur, zelle deriz. Buradaki fark bu, şeytan işi suçu haşa Allah'a attı. Bakıyoruz günümüzde de aynı yapıda insanlar oluyor, yani suçu Allah'a atıyor. Yani aslında ben bu yanlışı yapacak adam değilim. Fakat Allah bana bunu mukadder kıldı. Efendim ben işte bu kaderi yaşıyorum. Yoksa ben iyi insan olacaktım. Hala şeytanın yapısı. Kur'an-ı Kerim'de hikaye yoktur. Yani meseleleri iyi anlamak lazım. Oradaki inkar yapısı, Allah'a baş kaldıran bir yapı nasıl oluşuyor? Mesela Firavun'u göreceğiz. Firavun elinde yetkisi var. Allah'a nasıl baş kaldırıyor? Allah'ın elçisi peygambere Musa'ya nasıl itiraz ediyor? Nasıl kâfirlerden oluyor? Fe bima bima sen beni azdırdın leuzeyyinen <gülüyor> lehum elbette o insanlara süsleyeceğim fil ard yeryüzünde ve <gülüyor> leugviyennahum elbette onları ecmain hepsini dalalete batıracağım. Ugviyennahum gava ad yani onları azgınlıkta, sapkınlıkta, içkide, kumarda, faizde, zinada, efendim birbirlerini öldürmede onları ihva edeceğim, azdıracağım, e, bunu yapacağım, leuze yinenle süsleyeceğim. Haramlar süslü geliyor işte insanlar haramlara bir isim takıyorlar. Medeniyet, çağdaşlık, uygarlık. işte zamanın e, çağı yakalayalım vesaire. Tamam. Bu bunlar e, normalde baktığımız zaman bir insan Edepli olacak vakarlı olacak asaletli olacak Allah'a boyun eğecek peygambere onun sünnetine tabi olacak ahkamidinin kurallarına uyacak annesine babasına çevresine in kardeşine vatanına hayırlı olacak kabul kabul ama bu kelimeleri kullandığı zaman bütün açıklık saçıklık efendim eğlenceler müzikler çalgılar menhiyatlar vesaire bunları ne yapıyor hoş gösteriyor meşrulaştırıyor şey, şey, şeytan ne yaptı? Leuzinenn lehum onlara süsleyeceğim fil ardiy yer yüzünde onları saptıracağım mecmain hepsini. İlla ancak 40. ayet ibadake minhum ibadake senin kulların. İbadet diyor Bak şeytan ne diyor? Senin kulların. Demek ki bir Allah'ın kulları var, bir de şeytana kulluk yapanlar var. Bu da bu anlaşılıyor. İbâdeke, senin kulların. Bunun benzer ayeti daha gelecek. Senin kullarını. Allah Celle Celaluhu kullarım dediği kullarından eylesin. Minhum onların. Minhum. Ya o muhlasin onlar. İhlas sahibi olmuşlar. Muhlis ihlasa ulaşmaya çalışıyor. Yani ihlas sahibi olmaya gayret ediyor. Ama muhlas dediğiniz zaman ihlas erdirilmiş, ihlasa ulaşmış yani her ne yaparsa yapsın, hayatı Allah için, ticaretini Allah için yapıyor, ibadetini Allah için yapıyor, sırf Allah için yapıyor, laf olsun diye değil, hiçbir menfaat gözetmiyor. Yani asla ve kat'a, bunun en basit göstergesi Allah için bir şey yaptıktan sonra biri kınadığı zaman hiç hemmiyet vermiyor ona. Ya zaten Rabbim kabul etsin, gerisi önemli değil. İşte Beyazlı ve net bir ifadesiyle, bütün dünya bana kızmış, Rabbim kulum demiş. Ne zararı var diyor Rabbim kulum dedikten sonra Bütün dünya alkışlamış Allah beni sevmemiş Ne faydası var diyor Bütün mesele bu Allah Celle Celaluhu'nu razı etmek Muhlas, ihlas sahibi Yani her yaptığını Allah için yapıyor Rabbim razı olsun Kınayanların kınamasından korkmaz Onları kandıramam diyor şeytan Şeytanın bahsettiği Muhlas olanları, ihlasa erdirilmiş olanları, senin kullarından muhlas sahibi olanları, onları ihba edemem. Onları azdıramam, onları dünya vesaire haramları, günahları, isyanları, onlara açık saçıklıkları vesaire güzel gösteremem. Ondan güzel görmezler. İhlas sahibi çünkü sırf halis senin için onlar. 41. ayet Kâle Hâzâ sırâtun aleyyye Allah buyuruyor ki işte bu benim üstün kullarım sıratun aleyye onlar benim üzerimedir müstakim dostoru yolda kılmak. Yani Allah Celle Celaluhu ihlas sahibi olan kullarını onları dostoru yolda kılacağım. Burada genel olarak şunu anlıyoruz. Demek oluyor ki kul özündeki iradesini bunu Allah biliyor ama biz göremiyoruz onu. Bakıyorsun adam iyi gibi görüyor halbuki münafık. Yani bakıyorsun veya inkarcı, özden görülmüyor bu. Ya her şeyi gören Allah'tır. Kul niyetini yapıyor. Şimdi ben kendi niyetimi biliyorum. Sırf Rabbim razı olsun, başka hiçbir derdim yok. Özümdeki niyetimi ben biliyorum. Rabbim Celle Celaluhu en doğrusunu biliyor. Şimdi bir kul kendi özünde sırf Allah'ı razı edeyim ve onun Habibinin yolunda gideyim. Dinin dediğini yapayım ve dinde ben halis olayım. Halis ve vechillah olayım. Bu niyetle olursa kale haza işte bu niyetle olanlar sıratun. Bu yol ki aleyye benim üzerime müstakim. Yani onları istikamet üzerine kılmak, doğru olmaları o efendim okullarım benim üzerimedir. Mevlaatala onları istikamet üzerine kılıyor. Buna şöyle bir izahat getirilir. Eee <gülüyor> El-Enbiya peygamberler masumun günahsızdır vel-Evliya evliya işte bunlar Allah dostları o kadar halis oluyorlar ki mahfuzun bunlar da korunmuş oluyorlar. Yani bakıyorsun hata arasan bile Allah'a karşı peygambere karşı dine karşı hataları yok derecede hatasızlık insana mahsus değil ama o kadar azatmış hayatında birkaç hataya düşmüş olabiliyor ama genel baktığın zaman ibadeti taatinde efendim haram ve günahında asla böyle bir ziksa yok. ibadetleri istikamet üzerine imam azama bakıyoruz. 40 yıl boyunca akşam e, efendim yatsı abdestiyle sabah namazını kılıyor. 40 yıl istikamet üzerine gidiyor. Yani Allah'ın emirlerini tutuyor, haramlardan kaçıyor. 55 5 defa hac yapıyor. Mevla celalüluhada bu hadis sıratu'laleyye müstakim işte onların dost doğru yol üzerine olmaları benim üzerime o üstlendim diyor Allahu Teala. Neden? İhlas. İhlas sahibi olmak, halis niyetle Allah için olabilmek. İnne ibadi. Tekrar burada inne muhakka ibadi benim kullarım, benim kullarım diyor Allah. Benim kullarım. Ne kadar güzel bir hitap bu. İman hususunda benim kullarım. Leyse leysel leysel aleyhim sultan. Evet. Leyse olmadı leke ey şeytan sana aleyhim onları onlara onların üzerine sultan bir yetki. Hani sultan saltanat diyoruz ya bir otorite yani. Ey şeytan benim kullarımın üzerine senin bir yetkin yok. İşte buradaki mesele şu. Allah beni seviyor mu sevmiyorum. Allah'ı seviyor. Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Haramadan kaçıyorsan Allah seni seviyor. Allah Celle Celaluhu'na hürmetin yok. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Haramlardan da kaçmıyorsa demek ki Mevla Celle Celaluhu yukarıda anlatıldığı gibi şeytanın yolu süslü ve o azgınlık ve sapkınlık içerisinde efendim hepsini toplayacağım dediği orada olmuş oluyor. Aslında dünyadan anlaşılıyor kişinin nerede olduğu. İnne <gülüyor> ibadi benim kullarım benim kulum leyse olmadı aleyhim onlara sultan senin bir yetkin yok İlla menittebeake sana tabi olursa efendim minel gavin o haddi aşanlar, azgın ve sapkınlar kim efendim onlardan sana tabi olursa aa, onlar senin diyor Allahü Teala. Yani burada gavin kelimesi efendim haddi aşanlar ve o şekilde e, Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine baş kaldıranlar, haddi aşan insanlar onlar da senin diyor yani İslam Munkatia diyor burada işi eh, kaline bir sorusunu. Akbiri ah bir eği işin tağli bu Adam Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ey şeytan insan oğluna sen nasıl galibe çalarsın onları nasıl mahlub ediyorsun Kale ah ben onları yakalarım indel qadab indel qadab demek öfke bütün suçlar Allah muvaffiz insanların öldürülmesi dövülmesi kötü konuşulması anneye babaya çevreye karşı böyle efendim öfke anı bütün suçlar öfke anında talak veriyor adam öfke anı kimse mutlu anında yapmıyor bunu öfke şeytan diyor ki insanları en çok yoldan çıkarttığım vakit öfke öfkeyle kalkan zararla oturur onun için bir insan öfkelendiği zaman ayaktaysa oturacak öfkesi geçmiyorsa abdest alacak Abdest. Çünkü ateşten meydana geliyor, o onun ateşini söndürür. Daha da öfkesi geçmiyorsa namaza duracak. Namaz, yani bir, bir şekilde o öfkeni sindirmen lazım. Öfkeli konuşmamak gerekir. İnsan kendine karar verecek. Öfkelendiğim zaman konuşmayacağım. Yani en kestirme budur. Öfkelendiği zaman kişi konuşmayacak. Biraz dur, sakin ol. Şeytan aleyhi lâne, ben insanları nasıl azdırırım... Öfkelendikleri vakit onlar elimde oyuncak gibi olurlar. Şeytan ateşten yaratıldı, öfke de ateştendir. A efendim yani e ateşe ateş katıyorsun daha da çoğaltıyor bu işi. Bir de vel heva, arzu ve istekler, arzu ve istekler. Arzu ve isteklerini ben efendim tezyin ederim, süslerim. Onlar da o şekilde haddi aşarlar dedi. <gülüyor> İnne ibadi leysel aleyke aleyhim sultan benim kullarıma senin onlara bir yetkin yoktur illa ancak menitt tebakemel gavin istina munkatı hadi aşanlar efendim baki olanlar onlara karşı onlar hariç onlar senin onları azdırabilir 43. ayet ve inne cehenneme muhakkak cehennem lem meviduhum ecmain onlara vaat edilen yer ecmain hepsine kim bunlar haddi aşanlar kim bunlar Allah'ın emrini tutmayıp yapsaklarından kaçmayanlar muhlas ol olmayanlar Allah için efendim her ne yapıyorsa yani hangi tarımla uğraşıyor efendim eğitimden uğraşıyor efendim sanatla yani bir meslek sahibidir veya doktordur veya mimardır veya efendim idarecidir veya devlet erkanıdır. Allah için yapılacak. Her kişi ne işi yaparsa yapsın ben insanların faydasına şifasına efendim onların menfaatine veya ben üreteyim. E, burada meyveler sebzeler yetişsin insanlar bütün hayvanlar yesin. Allah için biz hayatımızın her anını Allah için Allah'ım razı olsun diye yapacağız. Namaz vakti namazımızı kılacağız. Helele harama dikkat edin her alim. O zaman benim kullarıma ey şeytan sen dokunamazsın durumuna düşülür. Ama arzu ve isteğini şeytanın emrine tabi kılarsa o zaman da ve inne cehennem muhakkaki cehennemle le onlara vaat edilen ecmain hepsine vaat edilen yer cehennem oldu. Leha o cehennem için vardır. 44. ayet Hicr suresi sebatu Ebvab diyor Allah. Cehennemin yedi tane kapısı vardır. sebatu Ebvab cehennemin yedi kapısı vardır. Likulli bâbin minhum her bir kapı içinde vardır. Cüz'ün maksum onlara ayrılmış onların payları vardır. Cüz cüz işte bölüm yani. Yani azgınlar, sapkınlar, Yahudiler, Hristiyanlar, efendim ateistler, mü mü müşrikler, putperesler, münafıklar vesaire. Yedi tane. Şimdi bu bu cehennemin katmanlarından da birisi cehennem oluyor. Cehennem, cehennem ilki oluyor. Oraya günahkar müminler. Yani adam Müslüman, inkar etmemiş ama efendim içki yiyor, devam etmiş, faize devam etmiş, zinaya devam etmiş. Efendim e, ve o kadar günahlar yığılmış ki bu durumda bir şekilde sevap yok ki o sevaplar İnnel sevaplar günahları siler günahı silecek sevap da yok bu sefer mahşerde de affedilememiş orada çünkü mahşerde beklemekle aç ve susuz orada da bir ceza ile bunlar dökülüyor sırat köprüsünden ayağa kayıp cehenneme düşüyor orada işte bir ay kalan, bir yıl kalan, e, en çok cehennemde kalacak olan dünyanın ömrü kadar. Yine bu tefsirimizde geçti. Yani dünyanın ömrü mesela ne kadar diyorlar? Şimdi 4 milyar yıl deniyor. Dünya yaratıldı ne kadar oldu işte? Şu kadar. Yani bu kadar kalır diyor. Böyle rivayetler var. Ve yukarı cüneye neler cehennemden çıkartılır? Ee, ve fi qalbi iman zerre kadar imanı olanlar cehennemden çıkartılır. Yani Mevla Celle Celaluhu cehennem dediğimiz o bölümü mü, e, günahkar müminler bir müddet orada yandıktan sonra cehennemde ve cehennemden beyukruculeminenler Buhari hadisidir. Ve fi qalbi bi zerratin iman zerre kadar imanı olanlar e, ve ondan sonra feyukanu fi nehri'l hayat hayat nehrine atılırlar feyimbutune kema yembutule hibbe bir e, tehrücü safrar, safra mülteviyeten ayrıntıyı da yapıyor, böyle sarı bir çiçek nehrin kıyısında bittikleri gibi onlar da cennet evsafıyla yani cehennemdeki o köz olmuş, yanmış, kavrulmuş o hayat nehri e, onu cennet evsafına getiriyor, o kişi aynı kişi, yani 5 yaşındaki bebekte Ahmet oluyor, 55 yaşında da yine Ahmet yani o insanın bedeninin küçük olması, büyük olması o kişiyi değiştirmiyor. 10 yaşında da aynı, 50 yaşında da aynı. Kişi kendisi yani kilonun çoğalması azalması 200 kilo ki adam da Ahmet oluyor. Efendim 80'e düştüğünde de Ahmet oluyor. Değişmiyor yani. Böyle düşünmek lazım. Cehennemin yedi kapısı vardır. Birincisine günahkar Müslümanlar atılır. Orada cezalarını çektikten sonra ve yukracın eminenler cehennemden çıkartılırlar diyor. Bazıları ısrarla diyorlar ki efendim cehenneme giren çıkmaz. Ya çok mu hevesler gir, girip de orada kalmaya? Yani çok heves ediyorlarsa onu mu diyelim gir o zaman kal orada. Ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam giren çıkacak diyor. E onun için budur. Yani bu işin meselesi budur. Yani, cehennemde kalmaya da heves etmemek lazım. O tür şeylere de itibar etmemek gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve cünenler, cehennemden çıkarılacak buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi lehasebatı abab cehennem 7 kapısı vardır birincisi de cehennem ikincisi de laza dediğimiz bu Yahudiler orada kalacaklar cehennem bahsettiğimiz bu bölümden çıkışlar olacak ama ondan sonraki diğer bölümlerde kapılar kapaklanacak. Ve ebedilik başlayacak. Cehennemde de bir müddet Müslümanlar yani zerre kadar imanı olanlar çıktıktan sonra oranın da kapakları kapanacak. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Üçüncüsü hutame dediğimiz Hristiyanlar orada kalacaklar. Dördüncüsü de sahir dediğimiz burada sabiler yani putperestler. Yani puta tapanlar, heykele tapanlar. Heykel, heykelden heykele saygı gösteriyor. Heykele efendim hürmet ediyor. Heykele bilmem, bir şeyler yapılıyor falan. Ya tamam da bu heykel ya ölmüş birisi ahirete gitmiş birisi tarihte yer etmiş. Tarihi efendim bir ismi var yapısı var işte vesaire veya yok işte Buda'nın heykelleri vesaire var. Böyle acayip acayip efendim hürmet ediyor saygı gösteriyor bir şeyler yapıyor vesaire. Sabi'ler orada kalacak diyor. Sakar cehennemi vardır. Mecusiler ateşe tapanlar. Cahim dediğimiz efendim aşağı doğru. Bundan her biri azap çoğalıyor. Müşrikler. Yani adama diyoruz ki ya mesela bak Yahudilerin derecesi, Hristiyanların derecesi biraz yukarıda kaldı. En azından gökten gelen bir peygambere, gökten gelen bir kitaba değişik de olsa bir mukaddesata inanıyor. Öbürü ise ateist. Hiçbir şeye inanmıyor. Yani sanki gelişi güzel yaratılmışız. Ya şimdi şu giydiğim gömlek kendi kendine olur mu? Bindiğimiz araba üstünde markası yok. Kendi kendine imalat yapılmış. Fabrikaya gerek yok. Kendiliğinden olmuş falan. Bu nasıl bir iş? E bilerek ahmaklıktır işte. Bu da cehennemin tam dibinde. Cahim dediğimiz, müşrik. Yani ehli kitap da değil, bir şeydi de değil. Yani hiçbir şeyi kabul etmiyor. Efendim en dibitte olanlar haviye dediğimiz bunlar da münafıklar. Yani münafık kelimesi e, bunlar e, Müslüman gibi görülüyor. Fakat öyle bir işler yapıyor ki yani Allah'ı ve dini yanlış tanıtıyor. Bu sefer Müslüman olmak isteyeni de bu sefer böyle Müslüman mı olur diyor. Müslüman olacak olanı da yavur kalmasına sebebiyet veriyor. Birçok izahatları var ama efendim en dikkat çeken bu oluyor. İslam'ı öyle bir kötü tanıtıyor ki ola ki adam Müslüman olacaktı. Efendim onun kötü tanıtmasından dolayı efendim adam İslam dairesinin dışında kalıyor burada net olarak ayetle alakalı olduğu için söylüyorum İslam'ın emirlerini söylemek efendim işte bizim ne, tadımızı kaçırma veyahut da bu değil bu kötü tanıtmak değildir. Eğer İslam'ın emirlerini söylemek yanlış olsaydı o zaman peygamberler en başta haşa yanlış yapmış olurlardı. Çünkü ilk onlar söylediler içki haramdır, faiz haramdır, zina haramdır, müzik haramdır, gıybet haramdır, birbirinizin canına, malına, ırzına tasallut etmeyin. Annenize, babanıza iyilik yapın, evlatlarınıza, yuvanıza sahip çıkın. Efendim, namazı orucu ibadeti taati hakkaniyet dairesinde adaletli olun ticaretinizde dürüst olun hakim isen doğru karar ver yetkili isen ümmeti işini gör vesaire bunu kim dedi peygamberler söyledi e şimdi bir efendim ya işte bizim tadımızı kaçırma haşa peygamberler kendi akıllarına geleni söylemedi ki Rabbimizin emirlerini bize duyurdu doğruyu söylemek tat kaçırmak değildir doğruyu söylemek haktır gereklidir Söylenmesi lazım. Kabul eden. Halbuki doğruyu söylemek en güzelidir. Çünkü neden? Kabul etmek isteyen en, en doğruyu duysun. Bari yapsın. Etmeyen zaten etmiyor. Adam kendini ona göre ayarlamış. Artık gidiyor. Allah onu kurtarsın. Yani onun için buradaki mesele... Hak söylenir. Doğru ortaya konulur. Leha cehennemin sebatu ebab cihidi kapısı vardır. Likullibabim minhum her bir kapı içinde cüz'ün maksum taksim edilmiş payları var. ebabu ı eb cehennem diyor Resulullah Efendimiz. Hazreti Ali'den geliyor. Cehennemin kapıları sebatun. Ba'du'a fevkabat. bazı başının üstünde böyle. Fe yemteli'ül önce ilki doldurulur. Sonra ikincisi doldurulur. Sonra üçüncüsü böyle hepsi doldurulur. El cehennem diyor bir cehennem Sebat-ı Bab, yedi tane kapısı var. Babun minha e, selles seyfi ala ümmeti, e, ala ümmeti Muhammed. La ne'arifuhu illa min hadis. Evet. Di cehenneme sebat Bab, cehennemin yedi kapısı bulunmakta. Her bir kapısında, efendim, biri dolunca öbürü öbürü vesaire, azap da e, birbirinin fevkinde oluyor. Yani... Cehennem, ondan sonra laza, ondan sonra hutame, ondan sonra sair, ondan sonra sakar, ondan sonra cehim, ondan sonra efendim, haviye dediğimiz kademe kademe gidiyor. 45. ayet Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir. O da görüyoruz ki yani gökleri yaratan, yeri yaratan, dünyayı yaratan, insanı yaratan ve Kur'an'ı gönderen Allah'tır. Tek bu adetullah yapı değişmiyor Uza, uzun, uzun bir kuraktan sonra hava kararır gök gürlemeye şimşek çakmaya başlayınca insanlar hem korkarlar hem de umut ederler yağmur yağacak diye şimdi buraya kadar hep cehennemden bahsetti gök gürleme şimşek çakma misali ondan sonra ilahi rahmet innelil muttaki innel muhakkak muttaqiler Allah'ın emirlerini tutup haramlardan kaçanlar Müttekî kelimesi vekâdan gelir. Vekâ kendini korumak demektir. Buna şöyle misal verilir. Sizin kapınızın önünde o bölgenin en güzel kuyusu yani suyu var. Müthiş bir su, harika, billur gibi. Fakat bir sorunumuz var. O kuyunun ağzı açık. Mahalleden gelen, sokaktan gelen lahm suları, çatı vesaire böyle efendim 5-6 noktadan içeriye pis sular Efendim e, ve o kuyuyu bozacak sular akıyor ne yapmak lazım oradaki o güzel suyu muhafaza etmek için ne yapacağız kuyuyu boşaltalım e, boşalttım bir daha doluyor bu değil çözüm çözümü ne etrafını sağlam bir duvarla böyle çevirilsin. izolasyon da yapılır o gelen pis sular oradan içeri girmez o korunmuş olur. İçerideki su muhafaza edilir, kuyu çektiğin zaman billur gibi su. Bahsettiğimiz kuyu bu misal kalp için verilir. Kalbimiz Allah sevgisinin tecelli ettiği bir yerdir. İşte o kötü akıntılar da gözle namahrama bakmak, kulakla gıybetler, efendim, ihanetler, müzikler dinlemek, elle namahrama tutmak veya haram efendim, alacaklar, verecekler, faizler vesaire... Harama yürümek gibi. Bunlar ne yapıyor? Gözden, kulaktan, ağızdan oraya pis e, akıntıları veka, korumak gerekiyor. İnnelil muttakîn, muttakîler fî cennetin ve uyûn. Onlar cennetlerde ve pınarların başında cennet nimetlerinin içerisindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Ha demek oluyor ki bir insan dönüş yaptığım dediğinde ibadete başlayacağı gibi öncelikle şu yaptığı yanlışlardan bir dönüş yapmalı. Yani önce şu günahları kapatmalı. Günahlara karşı kendini bir korumalı. Evet bu bu şekilde. Uduhulaha mela bilir ki cennetime gidin. Bi selamın selamet ile. Yani orada hiçbir sıkıntı ve meşakkat olmadan birbirinize selam ile aminin emniyet her türlü hastalık, sıkıntı, musibet, keder, tasa, kaygı vesaire. Ve neza'na 40. ayet. Ve neza'na çekip çıkarırız. Ma'afi suduriyim onların kalplerinden çıkartırız min gillin. kelimesi nefret demek, kıskançlık demek, kötülük demek, kin demek. Yani bütün kötü özellikler çıkartılır. Az önceki ayet-i geçti. Cehennemin 7 kapısı vardır. İnsanın da özünde 7 tane kötü özellik var. Kibir geliyor. Kibir en başta. Sonra haset. Sonra kin. Ondan sonra hubuca, hubumal, tuğlu emel, riyaset. Şimdi bu 7 tane cehennemin kapısı bu kötü özellikler de cehennemin kapılarını açıyor. 1, 2, 3, 2 birkaç maddeye hemen arz edelim. Kibir Allah'ın emrini küçük görmek. Peygamberin sünnetini küçük görmek. ahkamı dine Efendim böyle gereksiz haşa görmek, Müslümanlara tepeden bakmak, kibir bu. Bu adamı tepetakla cehenneme götürür. Çünkü şeytanı şeytan yapan nedir? Allah'ın emrini küçük gördü. Eba Vestekber'e, Allah'a baş kaldırdı. Böyle emir mi olur? Ben Adem'e mi secde edeceğim? Sen bir şey mi yarattın diye Allah'ı ve yaptığını ve hükmünü küçük gördü, hor gördü. Yani baktığımız zaman insanlar da Allah'ın emrini ve hükmünü küçük görüyor, basit görüyor, kendini büyük görüyor. Benim efendim belirli yetkim var diyor, unvanım var diyor, kariyerim var diyor vesaire. Ayrıntıya gerek yok. Ancak burada gördüğümüz net olarak bir kulun kendini bilmemesi, haddini bilmeyene haddini bildirirler meselesi. Olayın özü bu. Cennetliklerin Mevlahtala neyle tarif ediyor? Özündeki bütün kötü özellikler çıkartılır. Müfessirler diyor ki cennet evsafı buradan aslında ortaya çıkıyor. Nasıl? İşte o kötü özellikler dünyadan işte kibir, haset, efendim kin dediğimiz Müslümanın Müslümana kini olamaz. Müslümana karşı kini olanın dini olamaz. Müslüman Müslümanı sever. Çünkü ve kuğnuma sadıkın diyor. İyilerle beraber olun diyor. İyilere adam kızıyor Efendim onlara kötü kelimeler kullanılıyor hatta şirk kelimeleri kullanılıyor Müslümanlara müşrik diyor bir şeyler diyor falan... Bunu bir Müslüman nasıl söyleyebilir? Müslüman Müslüman'a hatası olabilir, kusuru olabilir, yanlış olabilir. Bütün ehli sünnet akaidine dene, ehli kıble adam Allah'a Ekber diyorsa, Allah'a inanıyorsa, eşhedüen la ilaha illallah versin ve varasülu diyorsa, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed, akırete inanıyorum, kadere inanıyorum, meleklere inanıyorum, kitaplara peygamberlere inanıyorum. İman dairesindedir. Efendim hatası kusuru varsa bu mümindir. Buna karşı yanlışına üzülürüz ama kin tutamayız. Kin tutacaksan yeryüzündeki 8 milyarın 7 milyar Allah'a baş kaldırmış ha, onlara onlara karşı mücadeleni ver. Ve neza. Şimdi burada dünyada o cennet özelliğini elde eden cenneti elde ediyor. Yani çok mühim iyi de bir maaş veren bir müesseseye Adam diyor ki şu yedi tane özelliğin varsa ben müesseseme alırım ve bu yüksek maaşını da sana özel arabamı da her şeyi veririz vesaire. Bizde cennetin talibi olarak işte o kötü özellikler kalpten çıkması gerekiyor ve nazana çıkartırız. Ma'fi suduriyim kalplerinden nefretleri, kıskançlıkları, kinleri, kötülükleri efendim ihvanen kardeş olurlar ala surrun mutakabil. O kadar birbirini severler ki karşılıklı döşekler üzerinde otururlar ve birbirlerine temaşa ederler. Ayrılırken bile o kadar seviyor ki yani ayrılamıyor böyle baka baka ayrılıyor. Sırtını dönemiyor yani. Bir cennetlik diyor, diğerinin ensesini asla göremez diyor. O kadar. Mesela çok saygın insanlar biz karşılaşıyoruz. Birini ziyarete gittiğimiz zaman kapıya kadar geliyor, karşılıyor, tekrar bekleriz diyor. Biz de aynısını yaparız. Bu için orası. efemiz gelenleri karşıladı, buyur ederdi, giderdi, uğurlardı sırtını. Ben dön, dönmezdi. Karşılama usuludur bunlar. Sünnettir bunlar. Bu şekilde yapılıyor. Zaten dünyadan bunlar bağışlıyor. Dünyada sırtlar dönmeye başlayınca ahirette dönüyor demektir. İslam alemini Allah bu sevgiyi muhabbeti nasip etsin. 48 ayet la yeme suhum fiha nasabun. O cennette onlara fiha nasabun bir yorgunluk ve mahum minha bir mucizin, bir muhracin. Onlar orada sıkıntı meşakkate Efendim bir e, Nasab kelimesi bir yorgunluk yani cennette bir yorgunluk bitkinlik böyle bir enerji tükenmesi diye bir şey olmayacak dünyanın tersinesine dünya nasıl ki efendim eskiyor yok oluyor efendim sonra insan yaşlanıyor onu bitap oluyor dünyanın tam tersi. Cennet hep gençleşmeye doğru gidiyor, güzellik güzelleşmeye doğru gidiyor, dinçliğe doğru gidiyor, enerjisi artıyor, kuvveti artıyor, neşatı yani efendim e, neşesi artıyor. Nasıl bun diyor orada bir yorgunluk meşakkat olmayacak, o mahum olmayacak. Min oradan bir muhrecin çıkarılacak değilsiniz, cennetten çıkmayacaksınız. Bekisidik diyor ya bir ayağımı bassam kendimi garanti hissetmem ikinci ayağımı bastığımda o zaman cennete çünkü iki ayağını basan ebedi cennetten çıkmayacak. Biri dese, dese ki madem cennete iki ayağını basan çıkmıyordu Adem Aleyhisselam cenneteydi niye çıktı? Allah'ın ilahi inne vaadallahi hakkun Allah'ın vaadi haktır. ...dünya kuruldu... ...dünya var... ...mahşer kurulacak... ...mizan... ...ondan sonra... ...ferikun fil ve ...ferikun fil sâir... ...cennete giden cennete... ...cehenneme giden cehenneme... ...işte cennete girdikten sonra... ...cennete girildikten sonra... ...daha da çıkışı olmayacak... ...o zamanki... ...vaat... E, ...gerçekleşmemişti... ...Allah'ın Celle ...ilahi hükümleri... ...sahibi odur... ...Allah yaptığından... ...sorgulanamaz... ...bir insan Allah niye böyle yaptı dese... ...efendim diyemeyeceğim bir sonuca katlanır Allah'a baş kaldırmak bu neyle izah edilebilir Yani cehennemde bile yerini bulamazsın yani Allah Celle Celalhu ma kadar Allah' Kadri Allah'a hakkıyla takdir etmiyorsunuz onu gereken efendim azizdir hakimdir o yücedir azamet sahibidir Lamez sufiha naabunu Minabi muhraciin orada bir yorgunluk size dokunmayacak ve çıkmayacaksınız. Evet 49. ayet Ahzab suresi nebbi ibadi çok zarif ince bir ayet nebbi haber ver ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz de duyuyoruz ne iyi ya Rabbim nebbi haber ver ibadi benim kullarıma İbadi kelimesi kullarım demektir mesela Esra esrabi abdihi kulum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz kulum, özel olarak kulum Hazreti Muhammed. Adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı devredişi bırakıyor. Onun mübarek sözlerini efendim işte bize doğru gelmedi diyor haşa peygamber yalan söyledi demeye getiriyor. Sonra Cebrail Aleyhisselam o haberi getirdi. O zaman Cebrail Aleyhisselam doğru haber getirme diye gidiyor. Sonra levh-i mahfıza Allah'ın hükümleri o hevasına göre konuşmaz levh-i yansıtan Allah'tır Allah Celle Celaluhu haşa haşa nereye gidiyor bu iş peygamberi devre dışı bırakmak onun mübarek hadislerini devre dışı bırakmak böyle bir efendim inkar yolu İnkarı bir insan nasıl ya efendim Tevrat'ı bozabilir Yahudilik yapabilir bir insan nasıl İncil'i bozabilir Hristiyanlık yapabilir o da insan Ha, o o şekilde gavurluk yapıyorsa bu da bu şekilde gavurluk yapıyor. Yani o o şekilde inkar yolunu tutuyor. Bu da peygambere devre dışarı bırakmakla inkar yolunu tutuyor. Kur'an-ı Kerim nebbi haber ver ibadi kullarıma. Allah kulum diyor. İşte İsra suresinde Sübhanellezi o Allah esra bi abdihi kulunu orada özel kulum Hazreti Muhammed. Burada kullarım ben bunu şuna benzetiyorum yani bir insan bir padişah bu benim adamım bu benim bir numaralı adamım adamım bunlar da benim adamlarım ama bu benim bir numara bu numara bu benim sırdaşım yani kulum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevcut kainatın dışına çıktığı kainat efendim Allah için zaten yok hükmünde Allah Allah var hiçbir şey yok Buhari hadisi bu sahi Bukhari'de şimdi la ilahe hiçbir şey yok illallah ancak Allah var yani Allah Celle Celaluhu maddeye muhtaç değil maddeye muhtaç değil peki burada zat-ı pakisi zaman ve mekan olmaksızın tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmesi nebbi, e, ibadi, ben ben ve nebbi ibad-i kullarıma haber ver en ben ene tekrar burada tekit var ben ene ben el gafur nebbi ibad-i kullarıma haber ver enniben ben ee, tehkit üzerine tehkit var burada enni, ene, ben ben var ya el gafur isim cümlesi olucu bir daha tehkit geldi el -er rahim son derece bağışlayıcıyım son derece merhamet sahibiyim Rabbim Celle Celaluhu ona kulluk yapabilsek var ya Allah'ım seni seviyorum habibini seviyorum dinini seviyorum emirlerini kabul ediyorum yasaklarını tasdik ediyorum evet bunlar senin farzların bunlar da haramlar kabul ediyorum ya Rabbim. Ama ben kulum, hatam var. Mevla bilir ki ben kullarıma bildir o muhlas kullar, ihlaslı kullar. Allah Celle Celaluhu'nda samimi kullar. Onlara müjdeyi verneyi muhakkak muhakkak. Elbette kesinlikle ben son derece affediciyim ve merhamet sahibiyim. Ve 50. ayetle bitiriyorum ve en azabım muhakkak benim azabım huvel azabul elim. İşte o azap var ya tekrar burada ve enne muhakkak azabi azabım huve o azap. Tekrar buradan efendim zamir ee, ne yapıyor? Tekit ediyor onu. Evet, burada zamiri fasıl olarak azabi huve. Yani, halbuki anlaşıldı ama o azap var ya azap. O azap var ya azap. Evet el elim. Çok yakıcı bir azap. Yani sonsuz su yok sonsuz yiyecek yok nefes alacaksın yakıyor genizi öyle bir acı ağzını açıyorsun alev doluyor gözün gördüğü en korkunç manzaralar inkar etmekten bunlar çözülmez yani günümüzün yapısına baktığımız zaman insanlar güya kabul etmiyorum reddediyorum ben böyleyim ben özgürüm onu anladık ölünceye kadar onu anladık da öldükten sonra ne olacak? Bu mülkün sahibi olan Allah annendeyken annende kalmadın dünya diye bir yere geldik. Bu mülkün sahibi Allah burada da kalmayacaksınız kabire gideceksiniz. Kabirde yatanlar kalu diyecekti. ya veylena men ba'tena min mergân. Vay başımıza gelen kim kaldırdı bizi kabirden Yasin-i Şerif'te. Kalkacağız dirileceğiz. Ben Allah olarak buyuruyor Hicr suresi. O azap var ya, huvel Çok yakıcı bir azap. Yanacaksınız, dayanamazsınız kullarım. Bana karşı gelmeyin, emirlerime karşı gelmeyin. Dediklerimi yapın ve ahireti kurtarın. İşte burada Ashere-i Mübeşşer'in isimleri sayılmış. Bereket olsun diye sayayım. Efendim, ikhwanan ala surru mutakabilin, karşılıklı kardeş olmuşlar. En başta mesela, hum aşere diyor. Ebbe Kıssıddık ve Omer ve Osman ve Ali ve Talha ve Zubeyr, Abdurrahman bin Avf, Saad bin Ebi Vakkas, Saad bin Zübeyir, Abdullah bin Mesud, Ecmain radıyallahu anh ve cümle şefaatlerine aile eylesin. Bunlar dünyadayken cennette müjdelenmiş on büyük sahabe efendilerimiz ya. Burada da diyor ki اِنَّ اللّٰهَ en اَنْ اُبَشْرَ Hatice حَت۪يكَ بِبَيْتِ Fil الْجَنَّةِ فِي fi ona cennette bir köşk kendisine müjdelendi sahabe ve la nasab. Orada yorgunluk, sıkıntı, meşakkat olmayacak diyor. Evet. Şu müjdeyle bitirelim. Ya ehlalce ey cennetlikler inne lakum entasihu cennet daim sağlık yeridir. Destapu <gülüyor> falat hastalık diye bir şey yok. Ve <gülüyor> inle yaşam yeridir falat <gülüyor> ölüm diye bir şey yok. Ve inle bu az önce söyledim. Gençlik yeridir ve falat herimu ebeden yaşlılık diye bir şey yok. Yani hayat hep gençliğe doğru götürüyor. Gençlik artıyor, artıyor, artıyor, artıyor. Güzellik artıyor, artıyor, artıyor. insanların güzelliği artıyor. Yani erkeğin güzelliği artıyor, eşinin hanımının güzelliği artıyor. Acayip bir yer tam bize göre bir yer ama inşallah biz de oraya göre oluruz. Ve inne lakum en ebeden. Orada kalacaksınız asla ve kat'a oradan çıkmayacaksınız. Buyruldu sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bunları bizlere müjde verdi. La ya'lamul eid kadere Allah'i bir insan diyor bir insan oldu levlen me'budu Allah'ın affını kul bilse işlediği günahtan yok olduk demez, rahmetinden umudunu kesmez ve sıdku sadakatiyle Allah'ın ipine yapışır. O günahları bırakır. Ya bu kadar günah işledik, zaten battık demez. Mevla'nın affını bilse bir kul. Ve mi o kadar ikabihi. Ama Allah'ın celle, celle gazabını da bildi mi? Çünkü Nereye başkaldırıyorsun? Adam saygısızca Allah'a başkaldırıyor. Asla ve kat'a nefsinde mübalağa edip de Allah'a kaldırmaz diyor. Mutedili olalım. Rabbimizin mülkünde onu memnun edelim. Hem de dünyada hem de ahirette. Efendim rahat bir hayat sonsuz cennet, Rabbim rızasından nail eylesin, ahkamı dini doğru anlayıp doğru yaşamaya muvaffak eylesin, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını harfiyen kabul edip, onları tasdik edip yaşamaya, haramlardan, günahlardan, fıskı de da tasdik edip onlardan kaçmaya, son nefeste iman, beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. diyerek huzuruna varmaya Rabbim muvaffak eylesin, Al-Fatiha Allah nasip. Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rüdüm. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbı Alamın R-Rahman R-Rahim. Manık ve